Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Can'la beraberiz. Ha, evet doğru Can şimdi artık ben çıkartamamıştım sesini. Evet. Merhaba. Bugün eğitim. Meselesi üzerinde daha doğrusu eğitim reformu adı altında okullar reformu adı altında getirilmek istenen getirilen daha doğrusu bazı şeyler var. Yazını da mütedeyyin okullar reformu adı altında bugün ona tahsis etmiştin radikaldeki yazını. Bunun üzerinde duralım. Belki fırsat da bulursak iki dakika içinde yökte de olup bitenler yökteki demokrasi nereye evrilmekte olduğunu da konuşabiliriz. Evet. Daha doğrusu nasıl sürekli gazet dini evet. yökteki demokrasinin nasıl belki en sürekli kurumlardan biri olmaya aday artık anladığım kadarıyla buna gelelim sonra. Eğitim reformu bu 4 artı 4 artı 4 olarak tanınan eğitim reformu Ekim ayından itibaren yürürlüğe girecek. Bu ciddi değişiklikler getirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu 8 yıllık kefintisiz e, temel eğitim ilk öğretim reformunun ardından yapılan en büyük değişiklik e, uzun vadede çok e, e, etkili sonuçları olabilecek e, bir reform. E, reformun e, olumlu e, birkaç e, noktasından çizgi e, bahsedelim isterseniz ee, bu reform 8 yıldan 12 yıla çıkartıyor zorunlu eğitimi yani Türkiye'de bu yıl ilk okula Pardon bu yıl ortaokulu bitiren 8. sınıfı bitiren kişiler zorunlu olarak 9 sınıfa yazılacaklar bütün Türkiye'de 8. sınıfı bitiren herkes gelecek sene zorunlu olarak 9. sınıfa yazılacak. Bu 9. sınıf açık öğretimi, örgün öğretimi olacak belli değil elbette ama bir şekilde okullu olacak. 12 yıla kadar önümüzdeki dönemde 12 yılın sonuna kadar ara diploma verilmeyecek. Belge verilecek elbette ama ara diploma verilmeyecek yılla çıkması bir bakma ee, dediğim gibi <gülüyor> Türkiye'deki ortalama eğitim seviyesini orta vadede yani 10-15 sene sonra e, yükseltme açısından e, önemli bir e, adım olacak. Dünyada e, İnsani Kalkınma Endeksinde e, eğitimle ilgili iki kriter dikkate alınır. Bir tanesi okul yazarlık oranı ee, gelişmiş ülkelerde bu %100 olduğu için okuduğunu ve yazdığını anlama oranı diye bir e, ikinci tabir vardır eğitimde. Ee, gelişmiş ülkelerde onu değerlendirler. Daha kalkınmaktan uzunluklar için okur-yazan oranı e, dikkate alınır. Bir de eğitim ortalama eğitim süresi dikkate alınır. Türkiye'deki ortalama eğitim süresi 1990'ların ortasında çok e, Bunun en yükseği, hatırlıyorum, yanılmıyorsam, Japonya'daydı o zamanlar, buçuk yıl. <Gülüyor> ee, 8 yıllık eğitim desteği bunu epey bir yükseltti tabi. Ee, 12 yıllık eğitiminde bunu e, 8-9 yıl çıkartması orta vadede beklenir. Şimdi diyeceksiniz ki herkesin, bütün çocukların 12 yıl eğitime bir bakıştan değerlendirirsek eğitim ideolojisine eğitime maruz kalmaları zorunlu eğitime maruz kalmaları çünkü öyle bir eleştiri de var biliyorsunuz zorunlu eğitimle ilgili ama Türkiye'de genellikle zorunlu eğitimin tersine oranla daha önemli olduğu, başarılı olduğu, etkili olduğu düşünülür ki çok da yanlış değil bu. Bu 12 yıllık zorunlu eğitim kendiliğinden tabii ki toplumsal refahı, bireysel özgürlükleri, bireyin gelişmesini sağlayacak bir şey değil. Çünkü bir eğitim niteliği önemli. Sadece insanları 12 yıl okul sıralarında tutmak elde edilebilecek bir şey değil. Bu içeriği de önemli. Bu eğitim düzeninin içeriğini belirleyen önemli değişiklikler var e, yasada. Özellikle e, orta eğitim seviyesinde artık yeniden ortaokul resmi e, eğitim dünyasında yeniden e, gündeme gelen bir e, kurum oldu. Bundan sonra artık biz ilkokul ilk 4 sene, ortaokul ikinci 4 sene ve lise üçüncü 4 sene olarak ilkokul, ortaokul ve lise kelimelerini yeniden kullanır olacağız. Evet, bunun Dokun. uzaması evet. da, e, yani böyle bu sürenin uzatılması da olay, olayın e, pozitif, olumlu taraflarından biri olarak sayılabilir herhalde değil mi? Evet, evet. Yani 12 yıl uzatılması önemli. Ortalama eğitim süresinin 12 yıla, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla uzatılması önemli. Bir de şimdi yalnız buradan beklenen toplumsal yararın, ...sadece süreyle ilgili değil... ...bir de içerikle ilgili. Evet, nitelikle netelik. ilgili olduğunu e, söylememiz lazım. Tabii ki bu önemli bir adım. Bir de bunun içine iyi nitelikli bir eğitim verirseniz... ...çok çok iyi olur. Türkiye'de iyi nitelikli eğitim... verip verilemeyeceğini bilmiyoruz ama... ...yapılan reformda... E, ...şöyle bir... ...gene olumlu... ...diyebileceğim... E, ...noktalara değineyim. İlk dört senede... ...çocuklar gerçi bir sene erken... E, başlayacakları için belirler endişeli ama bunun o kadar e, istisnai bir e, sorun olduğu e, kanaatinde değilim. E, çok büyük bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Ama buna karşılık birinci sınıftaki müfredat hafifletiliyor Yani anaokuluyla eski ilkokul arasında bir e, sınıf haline getiriliyor birinci sınıf. Bu da güzel. E, yabancı dil eğitimi ilkokul ikinci sınıftan itibaren artarak başlıyor. Bu önemli bir aşama. Çünkü biliyorsunuz e, e, Avrupa ülkelerinde e, yabancı dil eğitiminin e, kötü sonuçlar verdiği, yeterli sonuçlar vermediği Fransa gibi mesela o, e, e, ülkelerde yabancı dil eğitiminin e, bu, bu, bu halde olması e, yabancı, Fransızların çok yabancı dil, İngilizce başta olmak üzere çok iyi bilmemeleri, iyi konuşamamaları, bilselerle iyi konuşamamaları. Birinci nedeni İskandinav bir ülkelerine Almanya'ya nazaran e, genç başlamasıdır yabancı dil eğitiminin. Ortaokul seviyesinde başlamasıdır. E, çocuklar ne kadar erken o kelimelerin telaffuzuyla kulakları dolarsa tabii o kadar daha yatkın olurlar yabancı dil kullanımına. O yüzden ikinci sınıfta başlaması için diyeceksiniz ki hangi öğretmenle yapacaksınız bunu? E, zaman içinde öğretmenler de yetişecek dediği ümit tabii. <gülüyor> İlkinci sınıfta yabancı dil eğitiminin başlaması önemli. Gelelim şimdi. Bu sistemin e, artık e, stratejik e, aşaması olan ortaokula. Çünkü gerçekten ortaokul stratejik aşama. Çünkü ortaokul, bakanlığın da belirttiği gibi öğrencilerin yeteneklerini e, test denedikleri ve e, yönlendikleri bir, e, bir aşama, ortaokul aşaması. Ve burada bir dizi seçmeli ders getiriliyor. Toplam 8 saat seçmeni ders yapma imkanına sahip e, öğrenciler e, her yıl e, bu seçmeli derslerde e, gruplar altında toplanmışlar. Din, ahlak ve e, değerler diye bir grup var örneğin. E, veyahut e, güzel sanatlar, spor diye bir grup var. Altı tane grup var böyle. E, bunların birkaç tanesi hiliyatta e, seçilecektir diye tahmin ediyorum. Bu bu e, bir, bu ortaokullar dolayısıyla bir genel eğitim bir de e, yetenek e, eğitimi diyeceğimiz bir eğitim verecekler. İlginç olan her şey, bütün ortaokullar bu yapıda olacak özel kamu fark etmez. Bir tek istisna var bir de bunların yanında ortaokullar ve İmam Hatip ortaokulları diye bir yenilik getirildi. Yani başka bir... E, i̇stisna yok orta Sadece imam hatip ortaokulları var ilave de. Yani Evet. Yani evet. istisna imam hatip okullarında ortaya çıkıyor. Orta İmam hatip orta okulları. Evet. Sonra tabii ki Meslek liseleri falan ortaya çıkıyor. Şimdi, bu, şimdi bir kere akadem dışarıdan dünyaya dışarıdan Türkiye dışarıdan bakan birisi e, Türkiye'de neden? Ee, sadece ortaokullar ve İmam Hatip ortaokulları var. Niye güzel sanatlar ortaokulları yok? Ee, niye spor ağırlıkla eğitim verilen ortaokullar yok? Ne bileyim fen ağırlıkla eğitim verilen ortaokullar yok ee, sorusunu sorabilir. Yani bu istisnanın nedeni nedir? Anlamak mümkün değil. Bunu kanunla getiriyorsun üstelik bu istisnayı. Başka okulların açılması ortaokul seviyesinde mümkün değil. Burada gerçekten 28 Şubat'ın öcünü almak dışında e, revanşı e, olma dışında bir, e, bir anlam vermek mümkün değil. Şimdi İmam Hatip okullarının e, açılması zannetmiyorum. Belki bir iki sene öyle olabilir ama çok büyük bir İmam Hatip ortaokullarına öğrenci yönelişi olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü anladığım kadarıyla esas e, mütedeyyin öğrenci mütedeyyin kuşak dindar nesil demişti hatırlayacaksınız e, evet. Tayyip Erdoğan e, dindar nesil yetiştirme e, projesinin e, esas taşıyıcısı tabii ki İmam Hatip okulları, ortaokulları değil çünkü oraya gidecek öğrenci sayısı ister istemez sınırlı olacaktır esas proje. İmam Hatip Ortaokulları'nın etkisinin e, genel ortaokullarda yani bütün ortaokullarda hissedileceği bu seçmeli dersler grubunda yer alan ve yasanın sadece bu iki dersi seçmeli ders olarak e, seçilebilir, okullarda verilebilir, verilir dediği iki ders saydı yasa biliyorsunuz. Başka bir yıl seçmeli ders getirildi ama yasa sanki diğerlerinden farklıymış gibi iki tane seçmeni ders koydu. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de kanundaki geçmiş kanunda geçtiği biçimiyle Hazreti Muhammed peygam, Hazreti Peygamberimizin hayatı. Yasa Hazreti Peygamberimizin hayatı diyor. Hazreti Peygamberimizin hayatı demiyor. Hazreti Peygamberimizin hayatı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bir peygamberin ve yani bir, bir peygamberin e, ismini vermemekle beraber bir peygamberin bütün ulusun peygamber olduğunu ilan etmiş oldu böylece. Bu Türkiye'de bildiğim kadarıyla e, son 80 yılda veya 75 yılda e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması da dahil olmak üzere e, yasayla peygamberin Hangi, bir peygamberimizin olduğu, ulusun bir peygamberi olduğunu yasayla tespit edildiği ilk adımdır. Burada suçlu olduğu oldu, alet, aceleye getirildi, bu öyle, bilmiyorum ama yasa böyle geçti. Meclisten yasa, kaldır küldür geçti. Son anda verilen bir önergeyle bir ders ilave edildi, iki ders ilave edildi ve böyle geçti. Ve bu dersler ilkokulun, ortaokulun birinci sınıfından yani beşinci sınıftan itibaren, bütün seçmeli dersler 5. sınıftan itibaren, pardon çoğu seçmeli ders 5. sınıftan itibaren başlıyor. Bir Kur'an-ı Kerim dersi haftada 2 saat. Bir e, Hz. Muhammed'in hayatı aslında bunun e, teknik tabiri e, din okullarında e, e, başka türlüdür. E, ve e, bunun yanında ikinci 3. bir ders daha var. Temel din bilgileri dersi, temel din bilgileri dersinde de anladığım kadarıyla e, isteyen öğrenciler, Hristiyanlık isteyen öğrenciler, Alevilik gibi şeyler e, öğrenecekler diye bir rivayet var. Bunun böyle olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya da genel din bilgileri dersi verilecek. Şimdi o zaman şu soruyu soralım. İlkokul dördüncü sınıftan itibaren, lise son sınıfa kadar askeri cunta'nın getirdiği anayasanın, zorladığı bir e, din bilgisi ve ahlak dersi var biliyorsunuz. Ve bu haftada iki saati din bilgisi ve ahlak e, dersi e, normalde genel din bilgileri, ahlak öğretileri vermek üzere. Bir ders, 8 sene süren bir ders bundan bahsediyoruz haftada iki saati. Bir de onun yanına beşinci sınıftan itibaren lisenin sonuna kadar seçebileceğiniz Kur'an-ı Kerim dersi bir e, e, Hazreti Muhammed'in hayatı dersi gene e, 5. sınıftan e, şeye kadar lise sona kadar seçebileceğiniz bir Hazreti Muhammed'in dersi. Bir de onun yanı temel din bilgisi dersi. E, bakıyorum bir e, bu dersleri seçmiş öğrenci topluluğuyla beraber imam zaten ihtiyaç çok büyük. Ölçü. İşte imam hatip olmak istemeyenler Niye İmam Hatip'e gitsinler bundan sonra? Sadece İmam Hatip'e gerçekten İmam Hatip olmak isteyenler gideceklerdir. Amaç İmam tipleri dolayısıyla reformda amaç İmam tipleri geliştirmek en ziyade bence bütün okullarda mütedeyyin ailelerin çocuklarını yollayacakları seçmeli dersler yöntemiyle mütedeyyin ailelerin çocuklarını yollayacakları mütedeyyin genel okullar açmak. Kamuda da bu mümkün olacak. Kamu okullarında da Evet yani rakamsal olarak, istatistiksel olarak da yazında da e, belirtmişsin. Yani din, ahlak ve değerler alanında 8 yıl boyunca haftada 8 saat gibi dünya çapında da bir e, aslında ağırlık taşıyan toplam ders yükününde 5'te 1'ini aşan, %20'sini aşan e, muazzam bir yeni proje bu aslında. Din. Evet şunu hemen belirteyim seçmeli din ahlak ve değerlerde seçmeli ders saati 6 saat. Buna bir de zorunlu din dersini katarak 8 saate varıyoruz. Evet. Ee, ama yani bu 36 saatlik haftalık ders yükünün 8 saatini oluşturuyor. Evet. 4'te 1'inde. Birinden... Yanılmaz mış şey. o. Evet. Be, hakikaten bu şey ve sık sık bu gibi durumlarda yaptığımız bir şey var bizim de yani bunları e, yabancı dilde nasıl e, oluyor diye ya, çeşitli yabancı dillerden herhangi birine çevirdiğimiz zaman mesela bizim peygamberimiz lafının nasıl başka kültürlerde çınlanacağını Vallahi, düşünmek evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünüyorum şimdi kongrede bir yasa geçmiş. Yani diyeceksin ki Amerika'da eğitim e, e, genel federal olarak düzenlenmez. Ama farz edelim şeyde Kaliforniya e, eyaletinde eğitim e, reformu yapılmış ve orada peygamberimizin hayatının seçimli ders olarak okullarda okutulabileceği getirilmiş. Hangi peygamberimiz diye herkes soracaktır elbette. Amerika'nın tek bir peygamberi yok. Almanya'nın da yok. Hadi Fransa'da zaten aklı bile gelmez böyle bir yasanın olabileceği. Ama e, devlet dini olan, biliyorsunuz Batı ülkelerinde, Doğu ülkelerinde, geri kalmış ülkelerde de devlet dini olan ülkeler var. Kimileri demokratik olabilir bunların. İskandinav ülkelerinin çoğunda bir devlet dini vardır biliyorsunuz. Ve çoğunlukla da Kral veya Kraliçe o dinin e, başındadır. İngiltere'de olduğu gibi, Britanya'da olduğu gibi bir devlet dini vardır. Ama orada bile e, peygamberimizin hayatı, dersinin bu şekilde kanun olarak geçebileceğini zannetmiyorum. Peygamberlerin hayatı olabilir. Ona bir şey demem. O genel bir din tarihi dersi olabilir. Ama peygamberimizin hayatı işte Devlet dini var biliyorsunuz. Hmm. Veyahut Danimarka'da veyahut Almanya'da hiç sormayalım. İtalya'da kafalıktan ayrı bir e, devlet Papalık ayrı bir devlet. Ha, papalık da olabilir. Papa devletinde, Vatikan devletinde e, e, İsa Mesih'in e, Peygamberimizin hayatı dersi okutuluyordur da büyük ihtimalle devlet eğer öyle bir okulları varsa papalık. Orası din devleti ama bundan daha fazla bir din devleti olamazdı. Vatikan'daki bile daha fazla. Ama bir tek orada olabilir işte. Evet. Peki bunu şimdi nasıl yorumlayacağız bu genel reformu? <gülüyor> Valla e, tabii ki hiçbir şey tam aklı, tam kara değil. Yani diyecekler ki şimdi Milliyetin Bakanlığı'na siz e, sadece bir seçimlik ders türünü gündeme getiriyorsunuz ama biz diğer taraftan güzel sanatlar alanında e, veya spor alanında veya sosyal bilimler alanında e, seçme yapmak isteyen öğrencilerin de e, taleplerini dikkate aldık ve e, bu öğrencilerin ...de benzer şekilde bir yeteneklerini geliştirme imkanı olacaktır. Doğru, doğru. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hangi derslere talepler aileler tarafından dile getirilecek? Hangi taleplere yeterli öğretim elemanı, öğretmen yoktur diye reddedilecek. Ee, örneğin Kur'an-ı Kerim dersinin açılmasını talep eden 10 veli olduğunda bir okulda yeterli öğretim e, öğretmen yoktur denecek mi? Ama ne bileyim e, Alevilik için aynı şey olacak mı? Veyahut e, bir güzel sanatlar dersi için talep ettiğinde yeterli öğretim, e, öğretmen hemen bulunabilecek mi? Burada göreceğiz hangi taleplere hemen e, olumlu cevap verilecek. Hangi talepler sürücülene de bırakılacak? Zaten reformun esas uygulaması, esas sonuçları o zaman ortaya çıkacak. Ben eminim ki önümüzdeki dönemde 13.000 din eğitimi genel müdürlüğünün 13.000 öğretmen kadrosuna din dersleri için. Ben bunun kısa vadede 20-25.000 öğretmene kısa orta vadede 20-25.000 öğretmene çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu da projenin bir parçası. Din eğitimi genel müdürlüğündeki din dersi hocalarının sayısında artması aynı zamanda ilahiyat fakültesi çıkışlı öğrencilere de meslek alanı açmak için e, gerekli çünkü ilahiyat fakültesinden çıkanlara e, şu anda ciddi bir e, kendi alanlarında iş bulma sorunları olduğu için de bir, bir ilahiyat fakültesi tekrarına bu kadar kontenjanlarımızı attırıyorsunuz ama kimse bize kayıt olmuyor diye şikayet ediyor e, aynı zamanda bunun böyle bir cephesi de vardır Göreceğiz. Bakanlık diyor ki diğer taraftan istenirse de temel dersler, fizik, e, Türkçe, matematik gibi bir zorunlu dersler işte temel ve zorunlu derslerin dışında haftada 16 saate kadar e, yabancı dil eğitimi yapan orta okullarda olabilecek diyor. E, göreceğiz. Yalnız şöyle, şöyle bir sorunla karşı karşı kafasında iki, pardon üç ana eğitim kümesi var. Bakanlık matematik ve fen eğitimini arttırmak istiyor. Bu çok açık. Onun yükünü arttırmak istiyor. Çünkü Türkiye pizza değerlendirmelerinde falan matematik ve fen bilimlerinde neredeyse sonuncu ülkeler arasında evet. Çok başarısız. Diğer taraftan yabancı dil eğitimini arttırmak istiyor. Onda da tartışmıyor. Evet, o, da, de, o da çok başarısız zaten. Hiç başarısız. Onun sayıyla artırmaya çalışıyor. Belki bu sonra teknikler ve öğretim kalitesi zaten bilmiyorum. Bir de ahlak din konusunda bilgili e, ve kendi dinini e, okulda öğrenen e, ve bunu böyle sadece bir genel kültür olarak değil bir e, din dersi olarak kuran Kerim okumasını, Arapça harflerin okunması dahil olmak üzere okulda öğrenen e, ve dolayısıyla da dindar, dinini bilen ama sadece dinini bilen değil, dindar aynı zamanda olan dini değerleri yükselleştirilmiş, iç, e, teknik formasyonu güçlü, yabancı dil bilen, e, elemanlar yetişmek, Fethullah okulları bunun bence daha iddialı bir versiyonu gibi tanımlayabiliriz. Çünkü Fethullah Gülen okullarda öyle çok din dersi falan mevzul müfiyat izin vermediği için yoktu biliyorsunuz. E, ahlaklı, temiz, e, teknik alandırı, güçlü e, elemanlar yetiştirmek altın nesil projesiydi. Bu şimdi e, Türkiye'de daha genelleştirilmiş bir e, altın nesil projesi olarak tanımlayabiliriz. Evet. E, Dindar altın proje. nesil. E, Mütevelliyim diyelim en azından. Evet. E, Ahmet demek. Ben... Evet. E, ben bir şey sorabilir miyim? E, bu Kürtçe, yaşayan dil ve lehçeler dersi içerisinde evet. okutulacak bir Kürtçe dersinden bahsediliyordu. Evet. Evet. Burada... O da aynı bir grupta iki saatlik bir ders. Beşinci sınıftan itibaren başlıyor. Yaşayan dil ve lehçeler. Yabancı dilden ayrı. Yabancı dil dersi. Yabancı dil dersi. E, o, o kanunla belirtilen diller diyor onun için. Bir de e, yaşayan dil ve lehçelerde talep üzerine e, Kürtçe de olabilir, e, Zadaca da olabilir, e, Arapça e, olabilir, e, Çerkeli'ce olabilir, e, Boşnakça olabilir. Artık talebe göre ve e, öğretmen bulunması imkanına göre orada bir e, seçimlik ders imkanı var dedi. Beşinci itibaren. Evet, yani senin de bu konudaki yazında da belirttiğin gibi aslında gene de bir toplumu, toplum mühendisliği projesinin bir parçası olarak da bakmak mümkün herhalde. Topluma yani bu Kürtçe dersinin girmesi falan bütün olumlu şeyler ama ben esas şunu göstermek istedim. Bu projenin ana aksı ekseni... Ee, İnsanların Kur'an-ı Kerim yazları, Kur'an-ı Kerim kurslarına falan yollamak yerine çocuklarını okula, okulda Kur'an öğretmesi öğrenmesini sağlamak. Ee, Ortaokulda Hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dersi 180 saat, ee, ortaokul normal ortaokullarda Kur'an-ı Kerim dersi e, 72 saat, liselerde de e, 46 ile 52 saat arasında olacak. 6 Evet. Yani bu kadar az değil. Yani Kur'an kursuna gitmekten farkı yok. Kur'an kursu da zaten herhalde kapatılacak Kur'an evet, yani başkanım İhtiyaçta evet. kalmayacak doğrudur. herhalde. Evet. Ya... ile ilgili bir kelime söyleyelim isterseniz. Lütfen. YÖK'teki seçimler 19 tane, 20 tane. Yazı yazıldıktan sonra 20.sü dağıtan 9.50 üniversitesi. Şimdi diyeceksiniz ki 19-20 üniversitede aşağı yukarı 13 üniversitenin 15 üniversitenin pardon, birinci gelen adayını YÖK değil ama Cumhurbaşkanı, birinci gelen adayı rektör atarız. Atadı. Dolayısıyla çoğunluk itibariyle üniversitenin taleplerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama her zaman istisna sistemin esas anlamını ortaya veren durumdur. Evet. Burada Gazi Üniversitesi'ndeki durum, 20'de 3 veya 4'ün en bariz biçimde garip olanı, Beşinci gelen, oyların yüzde 10'unu alan bir adayı YÖK beşincilikten üçüncülüğe çıkardı. Biliyorsunuz ilk üçe girmesi lazım Cumhurbaşkanı'na girmesi için. Hop Cumhurbaşkanı'nda o üçüncü gelen, YÖK'ün üçüncüde yükseldiği kişi birinci adayı. Yani burada resmen voleyboldaki pas ve smaç durumu var gibi geldi bana. YÖK pası attı, Şeyde, Abdullah Gül de smaçı e, vurdu şeyi topu karşı tarafa gömdü diyebiliriz. Danışıklı dönüşçüsü çok güçlü bir var. Ve bu kişinin yeteneklerini, kastetlerine baktığımız zaman insanın saçını başını yalacak bir özgünen patlaması, bir çok bilmişlik ve diğer taraftan da yazıda bahsettiğim gibi son derece endişe verici. Hele birinci adayın ee, birinci aday hepsi tıp profesörü bir, birinci ile beşinci tıp profesörü ikincisi de diş hekimi ee, birinci gelen aday Ayşe Dursun'un e, üniversitede e, niteliği daha fazla önemseyen bir akademik özgürlüğü her şeyin üzerinde tutan bir üniversite olacaktır. Ee, öğretim elemanlarının herhangi bir tetkip algısı o e, algılaması olmaksızın akademik görüşlerini getirme serbestliği olarak biz e, Akademik özgürlüğü tanıyoruz dediği birinci gelen adaya karşı, beşinci gelen aday inanılmaz biçimde bir e, faşizan, Sü Süleyman e, büyük bir e, görüş serdederek e, şöyle laflar edebiliyor. Hümanizma adına bölücüde asla birim verilemez. Bilimin kuralları bellidir. Kanıta dayalı olmayan veya bilimin kanıt saymadığı belgelere zayıf kanıtlara dayanan hiçbir bilgi o konunun uzmanı olmayan fakat Gazi Üniversitesi öğretim üyesi sıfatı taşıyan kişilerce bunu orta serdedilemez. Ben bunu 12 Eylül döneminin en karanlık günlerinde rektörlerin ağzından bazen duymuştum. Evet bilimin dini milliyeti olmaz diye de safsatı olmaz diyor. Dini de olur milliyeti de olur demeyi, evet. demeye getiriyor. İnsan hakikaten inanamıyor Süleyman Büyükberber'in söylediklerine. Ve şu, şöyle bir şey de söylüyor. Devletin ve milletin ekmeğini yerken ona süremez, bilim adına bile olsa onu incitemez. Bu ne demektir? Ekmeğini yemek diye bir tabir zaten aşağılayıcı bir tabirdir. Bunu e, çiftlik Sahipleri, murab, marabaları için kullanırlar. Ekmeğin, elinden ekmeğini yemek. Evet. Ekmeğini kim ekmeğini yiyor? Kim ekmeğini yediriyor? O vergilerle finanse ediliyor. Devletin malı değildir vergileri. Halkın, bütün insanların ortak yürürüdür. Devletin ekmeğini yemek zihniyetinde yiyse zaten bu vektör o zaman zaten diyecek hiçbir şey yok. Evet, Gazi Üniversitesi'ne. Ekmek yiyen kişi, bizim elinden ekmek yiyen kişi olarak da tanınıyor aynı zamanda. Evet, bu da çok önemli bir Başka konu. Ee, peki çok teşekkür ederim. Burada süreyi bu doldurduk ama çok önemli konular bunlar. Görüşmek peki, üzere. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için